Economie, Ecologie. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ulgaz. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. E, geride bırakmakta olduğumuz 2013 yılında hem ekonomiyi hem de ekolojiyi ilgilendiren e, ne gibi gelişmeler yaşandı? E, bunları konuşacağız bugün. İşte ne gibi toplantılar yapıldı? E, hangi raporlar açıklandı? Hem Türkiye'de hem dünya genelinde e, neler olup bitti? E, vaktimizin el ele almak istiyoruz bugün. Benim aslında 2013'e ilişkin ilk olarak biraz kronolojik olarak gidersek eğer her yıl biliyorsun Ocak ayında Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu yapılıyor. Evet. Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu aslında hemen hemen ilk kez iklim değişikliği ve çevre felaketleri risklerini azaltma konusunda... ...ilk defa oturumlarında çok geniş yer verdi, çok e, geniş tartışmalar e, yapıldı. Yani önemli gündem maddelerinden biriydi. E, tabii buraya e, dünyanın önde gelen e, siyasetçileri, e, iş dünyasından insanlar, bürokratlar, e, uluslararası kuruluşların e, liderleri e, katılıyor. O açıdan tabii bu tip platformlarda e, bu meselelerin konuşulması önemli... Yani tabi şunu da diyebiliriz şu soruyu da sorabiliriz tabii. yani konuşuluyor da sonucunda ne oluyor? Evet bu işlerle ilgili karar alma süreçleri çok yavaş ilerliyor ama orada mesela çok çarpıcı bir rapor açıklanmıştı. Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırlattığı bir rapor. İklim değişikliğinin dünya ekonomisine verdiği zararı önlemek için 700 milyar dolar harcanması gerekiyor. Mücadele için yani bu iklim değişikliğini e, yarattık. Bu hale getirdik. Şimdi bunu düzeltmek için 700 milyar dolar harcamalıyız yılda. Türkiye'nin gay safi yurt içi hasılası kadar ne, neredeyse. Evet yoksa eğer bu yapılmazsa bu para harcanmazsa. Yani işte bunlar karbon emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerjilere geçiş süreci falan gibi e, bir takım şeyler içeriyor. E, bu, bu yapılmazsa. Dünya iklim değişikliği kaynaklı olarak her yıl 1.2 trilyon dolar kaybedecek evet. diye bir tespit yapılmıştı o forumda. O da bir buçuk katı işte Türkiye'nin karşısında yurt içerisinde. Evet esas. yani şimdi böyle belki söyleyince şey geliyor. Yüksek rakamlar. Yüksek rakamlar gibi geliyor aslında ama belki de kayıp. Bunlardan çok çok fazla ki geçen yıl özellikle sigorta şirketleri ki son birkaç yıldır tabii iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen felaketler daha da şiddetleniyor. Ve sigorta şirketleri bundan çok ciddi etkileniyor ve maliyetlerinin çok yükseldiğiyle ilgili çeşitli platformlarda bunu dile getiriyorlar. En azından gelecekte maliyetlerinin çok yükseleceğinin... ...projeksiyonları yapılıyor ve bunları... Evet. ...fiyatlara yansıtmaya başlıyorlar. Ee, evet. Bu da aslında iş yapma... ...şeylerin, miktarlarının, ücretlerini... ...arttırıyor. arttırıyor. Evet. O yüzden Davos'ta... ...bunun ele alınması çok da sürpriz değil. Değil. Evet doğru. Ee, bundan sonrası için... Evet. ...belki hani... E, ...daha fazla adım atmaya... ...teşvik edici olur diye insan düşünmek istiyordu ama... ...yılın geri kalanı pek öyle olmadı, olmadı. maalesef. Olmadı. Evet. Ee, yani tabii... E, ...ekonominin kaderinin aslında... Ekolojiye verilen önemden geçtiği gerçeğiyle çok sık ve defalarca yüzleşilen bir yıl oldu aslında 2013. Yani ekonomiyle ekolojinin çok fazla kesiştiği bir yıl oldu çeşitli açılardan. Zaten klasik iktisatçılar sık sık ekonomiyi işte kendi modellerlerken veya işte herhangi bir konuda bir öngörüde bulunurlarken veya bir şeyin Yansıtmasını yaratırken e, genelde böyle bir izole bir küre içinde ele alırlar hı hı. örneklerini ve e, hani işte mükemmel modelleri vardır ama öyle evet. değil aslında e, çevresinden etkileniyor izole değil hiçbir şey. Evet ee, belki işte yine Türkiye tarafına bakacak olursak e, yani tabii Türkiye'nin e, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda herhangi bir ciddi Planı projesi hedefi olmadığını biliyoruz. Zaten e, icraatlar da hep e, bunu doğrular şekilde devam etti. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı'nı kapattı mesela. Evet. E, yılın başlarında yine. E, bunu kapatırken tabii e, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarında da e, 1990 yılınınla e, kıyaslandığında 2011 rakamıyla... Ee, karbon emisyonlarını %124 arttırarak rekor kırdığını da burada yine hatırlatmak lazım. 422 milyon ton karbondioksit yıllık seri gazı emisyonu. Ee, onun dışında benim notlarımın arasında bu e, yani özellikle Amerika'da e, Keystone XL e, için e, yapılan e, gösteriler, Keystone XL... Çok e, gündemde oldu herhalde yıl boyunca değil mi? Demin verdiğin hı. rakamdan aslında bir e, hı hı. ona dönecek olursak. Türkiye'nin karbon emisyonları işte yıllardır e, iklim değişikliği sözleşmelerinde işte kişi başına 3 ila 3,5 ton hı hı. E, hı hı. arasında zikredilir. Evet. Evet. İşte bu da bizim hala gelişmekte olan bir ülke olduğumuza gerekçe gösterilirdi vesaire. Ama şimdi onu bölünce beş buçuk altı tona yakın bir seviyede olduğunu evet. görüyoruz. Bu da şu demek aslında o şeyi çoktan geçmişiz. E tabii muhakkak geçmişizdir. Çünkü bu zaten 2011 rakamı ve o arada pek çok termik santral devreye alındı. İşte yani pek çok daha bakılan parametre... Karbon emisyonlarını Kar... yükseltecek adımlar atıldı. Evet, evet. Dolayısıyla e, muhtemelen %124 değil, o şimdi çok daha, daha da yüksek. yüksek bir e, şeye gelmiştir. Evet, bu Keystone XL'den m, bahsediyorduk. O ee, hala belirsizliğini koruyor, tüm hala, yıl boyunca evet. da korudu. Obama da e, yani ilk, ya daha doğrusu ikinci kez başkanlık koltuğuna seçildiğinde e, gündemini aldığı önemli konulardan bir tanesiydi. Yani bunu e, çevrecileri... İşte biraz daha dinleyen e, diyelim en azından bir e, tavır içindeydi ve... E Yani biraz çözüme ilişkin sanki insanlar unutlanmışlardı ama Yani çözümden kasıt tabii o boru hattının Boru Kanada'dan... hattının tamamen iptal edilmesinden bahsediyoruz evet. çözüm e, derken. Çok ciddi bir hareket örgütlendi o netrafında Çok ciddi evet, yani Kanada binlerce da, insan Beyaz Saray önünde toplandı, eylemler yaptı. Evet, sivil itaatsizlik eylemleri yapıldı. E, ama şu ana kadar bu eylemlerin sonucu Obama'nın karar almayı o konuda ertelemesi oldu. Evet. E, aradan geçen zamanda e, boru hattının vereceği zararlar ...ilgili bağımsız... E, ...araştırma kurumlarının epey... ...yayını da oldu ama hala e, bir karar alınmadı. E, sürünceme de... ...bekliyor o durum onu da söyleyelim. Evet, e, Bu e, Keystone XL'in... E, ...ne olduğunu... ...hatırlatmak gerekirse... ...Kanada'daki katran... E, ...kumullarından elde edilen petrolün... E, ...devasa bir petrol hattı... E, ...kurularak... E, ...Meksika körfezine... ...taşınması projesi. Dünyanın aslında e, fitili... <gülüyor> Olarak da adlandırabiliriz bu belki e, petrol. Çünkü ateşlenmesi halinde, kurulması halinde e, karbon bombası olarak adlandırılıyor. Evet. E, yani dünyanın iklim değişikliği açısından e, tamamen tüm sınırları aşması anlamına hı -hı. gelebilecek bir proje olduğu söyleniyor. Evet son derece kirli bir proje olarak. Kanada ee, demişken e, hı -hı. Mart ayında Kanada e, <gülüyor> ilginç bir kararla daha önce iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinde e, Kyoto protokolüne... İki e, yükümlülüklerinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Mart ayında da 2013'ün e, çölleşme protokolüden çekildiğini açıkladı. Birleşmiş evet. Milletler çölleşme protokolünden çekildiğini açıkladı. Enteresan değil mi bunlar? Yani enteresan evet. e, Kanada'nın e, başındaki muhafazakar Stephen Harper hı. hükümetinin ne yapmaya çalıştığı konusunda, çevre konusunda bayağı e, soru yaratan. ...aslında daha doğrusu zihinlerdeki fikri iyice pekiştiren e, davranışlar diyelim. Hı hı. Evet. Ee, biraz yine Türkiye tarafına bakacak olursak... E, ...yine e, tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma kanunu e, çok konuştuğumuz bir yıl oldu. E, yani tabii adındaki bu koruma kanunu e, hilesine <gülüyor> kanmamak lazım. Çünkü tamamen e, doğayı, koruma alanlarını, sit alanlarını, tarihi, kültürel e, alanları yine... Ee, sınırsız e, talana ve kullanıma e, açan bir yasa oldu bu özellikle şu son birkaç gündür e, bir, son bir haftadır aslında Aynen ortalığa eninde. saçılan evet ee, şeylerin ışığında değerlendirdiğimizde di bunu Yani tüm işte imar isimlerinin nasıl verildiği, belediyelerden alındığı, evet. bu yetkinin çevre ve şehircilik. İmar alanlarının nasıl yolsuzca bulaştığı. Evet, insanlara dağıtıldı. dağıtıldı, evet. E, bu gibi şeyler göz önüne alındığında tabiatı ve biyoçeşitliği koruma kanunun aslında bir eki eksi korumama kanunu. Aynen oldu. öyle. iyice belirginleşiyor. Evet. Onun tartışması yapıldı. Evet, özellikle orada kanunda yer alan üstün kamu yararı. ...diye bir ifade yaralıyordu Yani üstün kamu yararı gereği işte her yer sit alanı olmaktan, koruma alanı olmaktan çıkartılabilir. İmara açılabilir, yapılaşmaya açılabilir anlamına geliyordu. Bununla ilgili tabiatı... Üstün e, kamu yararını kimi değerlendirecek? Tabiatı? Evet tabii orada yani üstün kamu yararı e, siyasetçilere, e, işte hükümetin bürokratlarına da herhalde bırakılmayacak kadar da hassas bir konu. E, bu arada tabii bu tabiat kanunu izleme girişimi oluşturuldu. E, onlar çok e, önemli toplantılar gerçekleştirdiler. E, bu kanunun e, değişmesi, bu haliyle geçmemesi e, yönünde e, ciddi adımlar e, atıldı. Ama e, gelinen noktada görüyoruz ki e, Çevre ve Şehircilik e, Bakanlığı'nın başına bir inşaat mühendisi e, gelmişti. O gidiyor. Şimdi dün gece kalmıştı. E, Kabine değişikliğiyle yeni bir inşaat mühendisi geliyor. Ee, çevre inşa edilmek isteniyor. Evet, evet. yani dün aslında e, sosyal medyada <gülüyor> yapılan en güzel e, bence tanımlardan bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın istifa sırasında e, çevre temizliğine dair ilk defa önemli bir adım atmış oldu e, ifadesi kaldı aklımda. O önemliydi evet yani çevre lafı pek duyamadık geçtiğimiz yıl boyunca daha çok şehircilik kısmındaydık meselenin. Evet e, öyleydi. Hangi <gülüyor> aydayız burada ben ay ay takip edemedim şu an. Yok şu anda biraz yani. asla karışık gidiyorum ben herhalde artık bir Nisan Mayıs falan gibi geldik ama e, o gün yani o aylara gelene kadar e, yani senin özellikle m, önemliydi e, diye üstünde durmak istediğim bir şey varsa e de değinelim. Yani benim üstünde durmak istediğim şey aslında e, yine iklim meselesine hı hı. dönecek olursak e, Mayıs'tayız e, madem e, ilk defa atmosferdeki karbon partikülü seviyesi milyonda 400 e, Aha, parçacık evet, seviyesini e, geçti. Yani bu O sayı aslında spesifik olarak bir şey ifade etmiyor. Hani 400, hı hı. 399'dan veya 405'ten farkı ne dediğiniz zaman açıklaması zor. Ama şu ciddi bir psikolojik bariyer o bir. İkincisi olmamız gereken seviyeden giderek daha fazla uzaklaştığımızı gösteriyor. Yani işte birçok bilim insanı... Hı hı. E Farklı farklı seviyeler veriyorlar. İşte bunlardan en çok sıkladıklarından bir tanesi de 350 rakamı. Yani 2500'in evet. 2 derecenin altında kalabilmesi için 350 parçacık hı hı. seviyesinde olması lazım. Yani 1 milyon birimde 350 birim karbon, 350 birim dioksit. karbon dioksit olması gerekiyor deniliyor. İşte yani 400 güvenli ve sağlıklı bir çevre açısından rakamın burada e, sabitlenmesi lazım gibi bir güvenli ve sağlıklı bir çevre. Biraz hafif bir tanım aslında gezegen üzerinde bin, bildiğimiz anlamda insan yaşamının sürmesi Hı -hı. için yani insan yaşamı tabii ki bir şekilde meteor falan çarpmasa e, çok yüksek ihtimalle sürecektir ama hani bugün alışık olduğumuz e, standartlar veya e, toplumsal yapı içinde Hı -hı. değil. Eğer bu artmaya devam ederse bu sayı onun bir an önce 350'ye çekilmesi gerekiyor Hı -hı. en son 1980'lerin başında o seviyelerdeydi. Evet ve e, sanıyorum birkaç on yıl içinde de e, bu hızla gidersek ve önlem almazsak da e, bu e, şeyin miktarın 450 e, ppm'e rahatlıkla e, çıkabileceği e, tahminleri yapılıyor bu ölçümleri yapanlar tarafından. Evet çünkü artış hızı da artıyor. Evet ee, tabii. Yani sadece partikül sayısı artıyor. daha hızlı artmaya başlıyor. Evet. Ee, onun dışında belki üç e, yüz PPM'den bahsetmişken belki 350 Orgun yaptığı Global Power, Power Shift etkinliğinden bahsedebiliriz. Bahsedelim bu Türkiye ile de aslında alakalı. Evet. Haziran ayında, Haziran ayı sonunda hı hı. tüm dünyadan 600 iklim aktivisti İstanbul'da bir araya geldi. Ve yerelde kendi hükümetlerini adım atmaya, değişikliği konusunda adım atmaya zorlayacak stratejileri, taktikleri tartıştılar. Bir hafta boyunca sonrasında Kadıköy'de epey renkli bir yürüyüş de yapıldı ve e, gezi günlerine de denk geldi aslında sonrasında evet, ona doğru. bağlarız. Hepsi kendi ülkesine döndü. E, bugün e, şu ana kadar da 30'dan fazla e, yerel etkinlik yapıldı. E, strateji geliştirildi. Geliştirilmeye de devam ediliyor. E, amaç 2015'te hükümetlerin e, yerelde o baskıyı siyasi iradeyi hissederek kurulmuştu. E, Bir araya gelmeleri iklim değişikliği konusunda karar almaya e, o şekilde itilmeleri, teşvik Hı -hı. edilmeleri amaçlanıyor. Şu ana kadar da epey fazla proje yapıldı da yapılmaya da devam ediliyor onu söyleyelim. Evet. E bunların çoğu da fosil yakıtlarla mücadele etmek için e, gerçekleştirilen projeler. Kömür, e, petrol, doğalgaz gibi. Evet, tabii e, öte yandan Türkiye'deki yerel e, çevre mücadeleleri de e, giderek artmaya başladı. HES, termik, nükleer... E, maden ocaklarına e, yönelik çeşitli e, eylemler yapıldı e, Türkiye'nin pek çok yerinde e, tabi e, giderek daha fazla e, yargıya taşınan e, çevre mücadelesi var e bunların kimisi e, mutlu sonla e, bitiyor işte e, belki Gerze E, örneğini verebiliriz diyelim. Türkiye üzerinde bahsediyorsak çoğu zaman mutlu sonla bitmiyor. Bitmiyor Bizi aslında böyle da en azından ikircikli bir durumda bırakıyor yani. E, en azından dava'yı işte, kazansanız bile e, her an acıya yolabilir. Tabii bir gece operasyonuyla tekrar işte o şirketler gelip e, Kazma Kürek e, işe girişebilirler. Tabii e, şey e, yine nükleleri çok konuştuğumuz bir yıl oldu. Çılgın projeleri çok konuştuğumuz bir yıl oldu e, ve tabii aslında e, şimdi ge, geldiğimiz noktada. Bugün 17 Aralık ve sonrasındaki operasyonlar özeline baktığımızda vicdanlarda rahatsızlık yaratan meselelerin aslında gerçekten neden rahatsızlık yarattığını bugün çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar irili ufaklı. Yani bizim aklımıza şimdi aslında belki işte 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi projeler geliyor ama çok fazla hak ve hukuk ihlali yapılan işler oldu. İşte hala da Ilı Su Barajı meselesi devam ediyor. Yani vazgeçilmiş değil, yargı kararlarına rağmen çalışmalar devam ediyor. Yine aynı şekilde e, nükleer santralla ilgili Mersin Akkuyu'da e, doğru düzgün bir ÇED raporu bile olmamasına rağmen e, Kalker Ocağı izniyle Mersin Valiliği'nden e, tamamen e, kural dışı e, alınmış bir e, Ocak izniyle şu anda e, nükleer santral inşaatı e, çalışmaları gayri resmi, gayri resmi olarak ve yani göz göre göre yapılan işler bunlar. Bunları çoğaltabiliriz. Yani Türkiye'de e, özellikle enerji, e, inşaat ve kentsel dönüşüm e, üzerinden çok fazla hak ve hukuk ihlalinin e, yaşandığı bir yıl olarak e, herhalde kayıtlara geçecek 2013. Yıl sonunda yaşayanların da iyice e, altını çizdiği e, Ayyuka, gibi. Evet, e, çıkmış olduğu gibi. E, o açıdan aslında geçen programda da e, biraz bahsetmiştik. Ve e, şu aşamada e, bu hükümetin e, belki de e, bu projeleri e, en azından bir süreliğine yani bu adı karışmış e, ve birebir olarak bu projelerle ilintili e, bakanlıkların e, her ne kadar isimler değişmiş de olsa sonuçta geçmişe e, dayalı olarak bunların e, açığa çıkması, E, gerekiyor. Atılması gereken adım mı olurdu. Yani evet, projelerin, projelerin dondurulması, projelerin dondurulması, e, tekrar gözden geçirilmesi, çok daha sağlıklı çet e, süreçlerine tabi tutulması. Kaldı ki zaten 2013 yılının e, en ciddi gene e, meselelerinden birisi olarak hafızalarımızda e, özellikle e, çılgın proje ve büyük mega e, projelerin çet süreçlerinden köşe bucak e, gece yarısı Operasyonları ile kanun maddelerinin geçirilmesiyle çetsizleştirme chat, süreçlerine tabi tutulması oldu. Yine aynı şekilde bunu da e, kayıtlara geçmiş olalım. Evet, yani üstünde e, her türlü yolsuzluk iddiası şu anda dolaşıyor bunların. E, evet. Atılması gereken doğru adım bu olur dediğimiz gibi ama e, herhangi bir şu ana kadar işaret yok. Bakalım belki 2014 farklı olur diyeyim. Evet. E, <gülüyor> Çok bir da ara verelim, lazım. aradan sonra 2013'ü değerlendirmeye devam edelim. Aşağıdan tadımlık evet. verebiliyoruz. Çünkü gündem yoğun. Bu haftalık böyle. Evet gündemimiz yoğun. Ee, tabii şimdi artık yılın ortasına geldiğimizde... ...herkesin de gayet yakından bildiği gibi... ...gezi parkı direnişi başladı. Ee, tabii daha sonrasında dalga dalga... ...tüm Türkiye'ye yayılan bir hareket oldu. Evet mesela aslında tabii ki orada ağaç... ...üzerinden çıktı... ...yani daha sonrasında siyaseten... ...çok farklı yerlere... ...çekilmeye çalışılmış olsa da... ...ben en veya azından... ...veya doğal olarak oraya evrilse de... ...oraya evrilse de... ...benim açımdan hala daha... ...gezi parkı mücadelesi... ...bir çevre mücadelesi olarak... ...başlamış bir harekettir ve... ...öyle kalacak benim için aslında... Evet. ...temelinde bu var çünkü... Ee, belki de şehrin e, en ufak, yani ufak olsa da şehrin merkezindeki önemli bir e, ağaç, park e, ortamının yok edilerek e, inşaata ve, açılmasına e, karşı çıkılmasıyla başladı her şey. Aynen öyle ve o bağlamda değerlendirildiğinde de başarılı olmuş bir mücadeledir. O, Tabii, yani o anlamda doğru. Çünkü e, bugün Taksim Parkı'nda metrodan çıkan, otobüste gelen veya bir şekilde e, Taksim, Meydanına gelmeyi hı hı. başarabilen Korkunç Erlik, Taksim Meydanı'na evet. ne üdüğü belirsiz. Gelmeyi başarabilen herkesin Gezi Parkı'nı gördüğünde kendini iyi hissettiğine eminim. Evet. Şimdi or Ve çok daha eskisine göre de sağlam duruyor bence. Evet. Ee, i̇nsanların sahiplenmesinden dolayı. Ee, meydanın geri kalanında ne kadar düşüyorsanız Gezi Parkı'nın içinden geçerken o kadar insan kendini iyi hissediyor. Evet o önemliydi. Tabii hala daha da hatta yani bugün... E, iktidarda yaşanan sarsıntı kabine değişiklikleri e, gezi sürecinin başlattığı imeyle e, artık bugünlere gelmiş olduğunu söyleyebiliriz ve tabi bundan sonra e, hükümetin biz işte çevrecinin daniskasıyız aslında biz ağacı çok severiz yeşili çok severiz gibi yani herhalde kargaları bile güldüren e, söylemlerine şahit olduk 10 yılda 2.8 milyar adet fidan diktikleri yönünde e, yine E, gülünç e, şeyleri oldu Açıklamaları yani oldu Kesinlikle e, doğrulanması hiçbir şey açıdan e, Mümkün olmayan içine ha, Sayılırken bunun istatistik olarak ne katıldığı Belli olmayan Hangi lojistik destekle kaç kişiyle evet. nerelere Acaba etrafa öyle Neredeyse tesadüfi atılan e, Rastgele atılan meşe palamutlarının Falan da dahil edildiği Muhtemelen de, Bir rakam söyleniyor bir yandan da onu da vermiş Hı -hı. olalım yıl içinde üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı inşaatı meseleleri dün akşam özellikle Hı -hı. dün öğlen saatlerinde pardon başbakanın konuşmasında oradan da bir şeyler çıkabilir imaz evet, <gülüyor> olan üçüncü evet. köprünün inşaatına başlandı İstanbul için eşi görülmemiş bir katliam yapılıyor evet yapılmaya devam ediliyor. Belki süremiz daralıyorken kısa kısa önemli gördüğümüz konular olarak bahsedebileceğimiz IPCC raporu var. Onu çok konuştuk evet, programlarımızda iklim da. İklim hükümetler arası panel. Evet ve buradan çıkan en önemli sonuç küresel iklim değişikliğinin yüzde doksanlardan fazla oranda insan eliyle. Bu zaten ...gerçekleştirilmiş oldu. Oranı yükseltildi. Bu bir kez daha tescil edilmiş oldu. Oldu, evet. Bir işte bölgesel etkileri konusunda önemli açıklamalar oldu. Bir de IPCC raporunun maalesef ne iklim müzakerelerinin ne basında daha fazla yer bulmayan bir tarafı... ...karbon bütçesi çıkartıldı. Hı hı, evet, doğru. Yani ciddi bir eşik noktasında olduğumuz daha fazla karbon... ...yakamayacak bir yere hızla yaklaşmakta olduğumuz söylendi. Hı hı. Raporun getirdiği yenilik varsa bu karbon bütçesi meselesi önemliydi. Onun dışında epey daha da malzeme var. var. Evet belki haftaya da e, devam edebiliriz. Tabii yine e, şey açısından e, iklim değişikliği, iklim mücadelesi açısından... ...ön önemli e, gelişmelerden bir tanesi de e, Varşova'daki iklim zirvesindeki herhalde e, fiyaskolar... Oldu evet. diyebiliriz. O seriye eklenen yeni bir e, fiyasko. Bir e, yani kısa kısa hemen Hı -hı. bahsedeceğimiz diğer şeyler. Yıl sonu itibariyle e, ABD'nin kurulu güneş enerjisi kapasitesinde e, Almanya'yı geçmesi Hı -hı. öngörülüyordu. O bir e, kömürlü... Almanya geçen yıl galiba bu konuda rekor kırmıştı değil mi? Evet evet ama şimdi e, ABD alıyormuş o liderliği. Demişti. Türkiye nerede derseniz... E, Yok Türkiye yani bir, bir grafik <gülüyor> yapılmış o grafikte gözükmüyor bile öyle söyleyelim. Ee, işte durum bu. Evet. Sanıyorum programı kapatmamız lazım yoksa e, bir fiili müdahale olacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya o zaman kaldığımız yerden devam etmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Dengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.